Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp Sunanlar Melek Nurdudu ve Bora Kabatepe Merhabalar Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Programına hoş geldiniz. Bora Kabatepe ile birlikte sunuyor programı. Ben bugün Melek Nurdudu olarak karşınızdayım. Bugünkü konuğum Iraz Candaş. Hoş geldin Iraz. Hoş bulduk Merak. Merhaba Kızıltepe Permakültür Çiftliği'nden Iraz. Ee, şu anda bayram içtesin değil mi? Bize evet, o yüzden evet. telefonla Evdeyim. bağlanıyorsun. Ha, evdesin. Yoksa evet. yüz yüze bakmayı tabii tercih ederdik ama <gülüyor> böyle uzakta <gülüyor> kırsalda yaşayan konuklarımız olduğu zaman da bir yandan keyifli oluyor böyle telefonla konuşmak. <gülüyor> evet. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor işler orada? Yoğun musunuz? Ee, iyiyiz genel olarak e, yağmayan yağmurları bekliyoruz hep büyük bir heyecanla hmm. e, kışa hazırlık işlerimiz var e, biz Mart'tan itibaren e, 25 kurumla birlikte yaşıyoruz arazide onların rutin işleri var falan. biraz daha hafif aslında programımız çünkü yağmur yağmada çok ekim, ekim yapamıyoruz maalesef hmm. var. maalesef tabi onu bekliyorsunuz hevesle Evet, heyecanla bekliyorum. Siz şu an orada kaç kişisiniz? Kalabalıksınız galiba. Ee, evet, biz bir topluluk olarak yaşıyoruz. Hı -hı. Dört kişiyiz. Ee, ben, Aylin, e, Mustafa ve Çağrı dörtüsü olarak. Ee, şu evet. an beş kişiyiz. Bir misafirimiz var. Ha, öyle mi? <gülüyor> Böyle genel olarak nüfusumuz kalabalık oluyor. Ko kolektif şekilde mi yaşıyorsunuz peki? Yoksa ha evet, sadece... Evet. Ha. Okay. Evet, dört kişiyiz. Ee, bir seneyi geçtik Kasım olduğuna göre. Ee, bir sene de burada şimdilik e, büyük ev dediğimiz benim ve e, ailem için yapılmış olan evdeyiz Hı -hı. ama yavaş yavaş aynı arazi üstünde başka evler yaparak e Herkes işte kendi özel alanında ama bir topluluk olarak yaşayacak şekilde. Hı, aslında ideal bir e, anda hayaller kuruyoruz. İdeal istediğiniz şeye galiba o değil mi? Yani topluluk olarak yaşamaya devam edelim mutlaka ortak üretim ama e, özel alanda olsun gibi bir şey evet, var değil evet. mi? Hı. Evet tabi aynı arazide olacağız yine e, mutfağımız ortak olacak. Ama işte herkesin yine de özel olarak kendi artık çekirdek hayatını nasıl kurmak istiyorsa onu yaşayabileceği alanlar olacak. Peki biraz şeyi merak ediyorum. Yani o e, dedin ya hani özel alan aynı alanda yine aynı arazide Hı -hı. yaşıyoruz ama o e, ihtiyaç sonradan mı ortaya çıkıyor? Yani birlikte yaşadıktan hep burun buruna geldikten sonra yoksa en başından beri aslında bu hedefleme yola çıkılıyor genelde sence? Yani genelini Bilmiyorum ama genelinde bununla yola çıkılmadığında e, problem yaşama ihtimali daha fazla oluyor. Hı hı. Biz en başından beri böyle bir hayal kurmuştuk. Yani bir mahalle kuralım. E, bir ölçekte. Babam mahalle yaptınız oraya diyor. Zaten en başından beri böyle bir isteğimiz vardı. Ama yapı, yani yapıları bir doğal yapı yapmak istediğimiz için... Ee, çalışma zamanımız bizim işte ilkbahar sonu ve sonbahar başı gibi oluyor inşaat yapabileceğimiz zamanlar. Dolayısıyla onun belli bir süreye yayılması gerekiyor. O yüzden mesela Hı -hı. şu an hani bir evin içindeyiz ama bizim baştan beri hayalimiz ee, şeyde böyle bir kurguydu zaten. Hani. O e, doğal yapılar dedin ona da geçmek istiyordum Hı -hı. zaten. Hı -hı. E, yani bir senedir. Birlikte yaşıyorsunuz kolektif olarak ama aslında hı hı. öncesinde de uzun bir zaman e, bir yapım hı. inşa süreciniz vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet, o nasıl öyle. hala da devam ediyor galiba değil mi? Yani <gülüyor> Bitmeyen bir inşa sürecimiz burada. Biz 2013'te e, Ağustos ayında Bayramıç'a yerleştik e, Eren'le. E, Eylül'de bu araziyi almıştık. Ee, babamın da çok büyük bir desteğiyle hı hı. Ve 2014 yazında e, şu an içinde yaşadığımız evin inşaatına başladık e, Bu ev işte ahşap karkası olan e, kerpiç ve saman balyası duvarları olan böyle toprak sıvalı bir ev hı hı. E, 2015'te de devam etti onun inşaatı ee, aynı zamanda o yaz işte başka etkinlikler falan da olmuştu burada. Hı hı. Biraz büyükçe bir ev. O yüzden işi de biraz uzun sürüyor. Bir de e, bir usta bulamadığımız için bu tür şeyleri yaptırmaya zaten istemediğimiz için de kendi emeğimiz ve en önemlisi de e, gönüllülerin desteğiyle e, devam ediyoruz. Hı hı. O yüzden biraz uzun sürüyor. Uzun sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> inşaat dönüşü. işte toprak sığının bazı acemiliklerden yanlış yapılmış karışımları oluyor. Onun kaydırması gerekiyor falan. Evet, öyle bir şey Peki e, şimdi bunun eğitimleri de aslında çok veriliyor atölyeleri, işte doğal yapılar hı hı. vesaire. Hı hı. Siz e, bu yola başladığınızda herhangi bir eğitiminiz var mıydı? Ya da hani direkt böyle teorik bir bilginiz vardı da onu pratiğe mi döktünüz? Ee, benim eğitimim vardı ee, işte ben bir ilk bir staj programına gitmiştim onun kapsamında vardı hı hı. Ee, bizim ev üzerinde Eren'in daha önce deneyimi vardı bu konuda Marmaric'de yaşadığı zamanda hı hı. Ee, ayrıca işte Bayrami Çinliköy'de aldığı bir kurs vardı sonra hani, topluluk şeyinde bakın çağrının da e, yine Bayrami Çinliköy'de geçen sene düzenlenen kursa katılmış ne varsın ee, biraz böyle önden teorik bilgiye hakim hepimiz hı hı. aslında başlamadan önce ama e, tabi şey pratiğe dökünce <gülüyor> biraz e, acı çekerek başka şeylerde öğreniliyor tabi ki artık deneyim ben öğrendiğimizi daha fazla söyleyebilirim. Yani. Evet geçen e, yaz seni yani sizi daha doğrusu e, ziyaret eden Bilgi Üniversitesi ekibin içinde de vardım ben. Hı, Orada hı. da işte bir e, küçük çaplı bir eğitim güzel bir sohbet olmuştu. Orada hı. da hatırlıyorum yani çok fazla hatamız oldu aslında. Hani hakikaten evet, acı çeke çeke öğrendik dediğini. Bu iş hakikaten böyle bir iş yani demek ki. Öyle evet. evet <gülüyor> öyle. Yani öyle tabii ki. Burada çok Yaşlı ve iyi ustalar var aslında ama onlardan bilgiyi almak çok zor. Hı -hı. Onları zaten herhangi bir şekilde bir fiziksel bir şeyde yardımda bulunmaları da çok zor. Çok ileri yaşlardılar. Biz de bebek adımlarıyla Hı -hı. öğrendiğimiz için tüm bu konuları yani hiçbirimiz sonuçta böyle bir hayata hazırlanmamıştık. Hı -hı. Hata yapıp yapıp öğreniyoruz ondan böyle ee, bayağı bir hata biriktirdik eee <gülüyor> olmak istememiş. <olursa. gülüyor> olmak istemen olursa doğru güzel söyledin. <gülüyor> Aslında böyle bir hayata e, yani hazırlanmamıştık derken de bir yandan şey de söylemek lazım herhalde bilmeyenler için. Sen şehirde yaşıyordun, İstanbul'da yaşıyordun. Evet, aslında oradaki evet, birçok evet. kişi de o şekildeydi galiba en başından beri. Evet, evet. Yani o genç, gençliğinizin ilk evreleri diyeyim. Hala yaşıyorsunuz çünkü onları öyle. Şimdi gençliğiniz demek istemiyorum. <gülüyor> gençliğinizin ilk evreleri şehirde geçti. Daha sonra böyle bir hayat yolunda evet, bir takım evet. adımlar attınız. Ve aslında Hiç bir yandan değil, da değil. çok da şey bir şey yani. Ee, ne kadar güzel yapılabildiğinin de bir örneğisiniz bir yandan da yani. Ben hani bunu kendi kişisel adıma da söylüyorum. Hani dinleyenlere de söylemek lazım bence. Ee, helal olsun <gülüyor> denebilirim. Anlıyorum. <yani. gülüyor> Yok şey davuğun sesi uzaktan belki güzel. <gülüyor> ha, öyle mi diyorsun? <gülüyor> yani şaka bir yana. Evet. Yani tabii teşekkür ederim. Ee, işte herkes hepimiz bir şekilde yapabileceğimiz kadarını yapıyoruz bir şeylerin ama tabii ki de bir sürü aksaklıkla bir sürü yol ayrımıyla bir sürü bir şeyle devam ediyor. Düşe kalka yani hepimiz başka türlü hikayelerden işte burada, burada buluştuk buluştum. yani bir şekilde. Evet Belli fikirlerimiz var bazı konularda belli hislerimiz var ideallerimiz var. İşte Hı. o yolda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Demeyi daha çok seviyorum. Ha, aslında öyle demekti bir yandan geliştiriyor insanı. Doğru söylüyorsun. O zaman helal olsun sözümü geri alıyorum biraz. Tamam. Sen, Teşekkür ederim. E, bu şeye yani senin özelinde konuşuyorum ama hı hı. E, permakültürle başladın galiba değil mi? Permakültür eğitimiyle evet, evet. ve onun yolunda eğitmenlik yapıyorsun şu anda. Bunun eğitimlerini evet, veriyorsun. Evet. Ondan biraz bahsedebilir misin? Nasıl başladı? Nasıl Tabii. ilerliyor? Ben 2012'de Marmaric'de Marmaric izin edin Bayındır ilçesinde hı hı. terk edilmiş bir köymiş. Orada bir grup insan bir topluluk hayatı başlatıyor. Ve 2009'dan sonra orası Türkiye Penmektor Araştırma İstitüsü'nün yerleşkesi oluyor. E, 2012'de ben orada bir e, permakültürün sertifikası kursuna gittim. E, bu kurs bir tasarım kursuydu. İşte 72 saatlik bir müfredatı var. E, bir Mollison'un rahmetli, yeni rahmetli olmuş evet. bir Bill Mollison'un Permaculture e, Designers Manual, işte, Permaculture Tasarımcı'nın el kitabı diye bir kitabı var. Onun 72 saatlik bir müfredatta gelmiş hali. Ona katıldım <Gülüyor> ee, ve ondan sonra e, ben bu yolda yürümek istiyorum dedim aileme de bunu söyledim işte ve e, çok desteklediler beni bu konuda. E, Okul esnasında Mustafa Hoca'nın Mustafa Fatih Bakır'ın bizim enstitülün de kuruluşu e, şimdi başkanı olan hocamız e, bir staj programından bahsetmişti Avustralya'da e, Jeff Lawton ve Nadia Lawton'un işte Zaytino diye bir çiftliği var orada e, orada iki buçuk aylık bir program hı hı. E, ben de oraya gittim kalkıp e, 2013 Ocağı'nda ve ondan sonra işte kapılar <gülüyor> sürekli açılmaya <gülüyor> devam etti. Ve e, kendimi çok mutlu ve severek yaptığım bir e, şeyde buldum. Eğitmenlik denilen bir alanda buluverdim yani. Tam da o Yoktaf noktada şeyi desteğiyle. soracağım. E, neden permakültüro eğitimini aldıktan sonra ben bu yolda devam etmek istiyorum dedin? Yani neydi seni e, geliştiren, <gülüyor> çeken şey? Evet. Beni yakalayan şey e, aslında işin tasarım boyutu oldu. E, ben İTÜ'de iç mimarlık e, geçmişim var. O yüzden Hı -hı. Hani, böyle yakın hissettiğim bir konuydu tasarım mevzusu. E, bir de aslında yani en temelde e, en küçük ölçekte ve en büyük ölçekte doğadaki bütün örüntülerin aynı çalıştığını idrak etmemi sağladı bu iki hafta. Dolayısıyla bütünü ve birliği algılamamda çok büyük bir katkısı oldu. Hı hı. Bir de sadece sorundan bahsedip yakınmak ötesinde belli bir sorunu görüp, işlemeyen bir durumu görüp onunla ilgili nasıl düşünerek bir çözüm üretmemiz gerektiğini çok iyi anlatan bir Program. O yüzden çok etkilemişti beni. Yani ben böyle yap, yapmayı seven bir insanım hı hı. O oradan beni çok yakaladı. <gülüyor> o, oydu beni tutan. Yani aslında belli kalıplara e, sokulmuş bir e, sistemden ziyade sana düşünme biçimi mi veriyor bir yandan bakınca yani çerçevelerinde çok fazla belirlemiyor sanıyorum. Evet, genelde kültürü deyince biraz işte tarımsal ve hayvansal aktiviteyle ilgiliymiş gibi sadece bir çağrışım oluyor. kaçınımaz olarak bitkisel ve hayvansal üretimle alakalı tabii ki. Hı hı. Ee, onun da belli sebepleri var. Ama sadece e, evet hadi kırsala yerleşim ve doğru düzgün ekip biçimini anlatan bir sistem değil. Evet nasıl yapacağımızı değil yapmakla ilgili nasıl düşüneceğimizi bize yeniden hatırlatan diyeyim hmm. e, bir tasarım felsefesi bir tasarım bilimi dolayısıyla e, sadece kırsaldaki hayat kırsalda hayat yaşayanlar için işte değil aynı zamanda şehirde olanlar için de sadece bir ve hayvansal üretim için değil insan yapıları sosyal yapılarla ilgili de. ...belli bir felsezeyi anlatan bir sistem. Ee, o açıdan çok bütünlüklü... ...kendisine Zengin. çok e, tutarlı... Uh -huh. ...ve geliştirilebilir. İşte birikerek artabilir bir e, sistem. Yani, o, o beni çok güzel yakaladı ve bırakmadı hala. <gülüyor> Bırakmasın zaten. Peki <gülüyor> yani o zaman mesela işte şehirde e, permakültür eğitimi alan biri yani sadece giriş değil tabii hani bunun belli bir aşamaları vardır mu Hı -hı. senden Bahsederiz Hı -hı. ondan da yine. E, permakültür eğitimi alan birisi örneğin bir e, kurduğu bir dernekte bunu kullanabilir mi mesela? Tabii ki. Tabii ki. Ya da bir fabrikada yani, belki. Evet. Yani son bir, bir buçuk iki senedir e, ben bunun üstüne bir de işte bütüncül yönetimi eklerim mesela hı hı. mutlaka. Yani ikisi bir arada e, çok birbirini tamamlayan e, aslında sistemler. E, ama tabii ki yani termikül ilkeleriyle e, bir yapıyı yönetmek de mümkün. Zaten e, 14 bölümden oluşuyor e, kitap. Kitabın en son bölümü kent ve topluluk stratejileri bölümüm hmm. e, görünmez yapıları anlatan bölüm e, bir moysun o bölümün kitabın yarısı olduğunu so söylüyor hep söylemiş hmm. e, çünkü sosyal yapıları da farklı türde ele almayı başaramadığımızda en doğru bitkisel veya en doğru hayvan sistemi yapmak e, çok da kıymeti kalmıyor aslında e, insan yapılarını ...iyileştirmediğimiz, sağaltmadığımız sürece. Evet, temelden çözmek gerekiyor aslında. Çok evet, oynuyor. o yüzden çok iyi bir yöntem. Ee, Hı -hı. Etik ve ilkesel olarak algılandığımda... Bunun üstüne bir de böyle bütüncül yönetimde bir selam çakmış olup. yönetimi yönetimde Türkiye'de eğitimini <gülüyor> veren Anadolu meralarına da o zaman. Evet, bir evet <gülüyor> selam bir selam <gülüyor> Arada böyle bahsediyoruz, isminden de bahsetmiş olalım. E, bu biraz az önce bahsettiğin 14 bölümü demiştin değil mi? O kitap. Evet, 14 o, o kitabın adını bir kez daha söyleyebilir misin? Belki hani meraklıları, ilgilileri olursa. Ee, hı hı. Şu an Türkçesini e, bulamayacaklardır. İngilizcesi. Tormakalçı A Designer's Manual Türkçesi permakültür bir tasarımcının el kitabı Hı -hı. Ee, uzun bir zamandır Türkçe'ye çevrilmeye çalışmıyor bu kitap Enstitü ve Mustafa Hoca'nın kişisel girişimleri sayesinde Hı -hı. Ee, çoğu çevrilmiş durumda şöyle demeyi seviyoruz bu konuda eli kulağından <gülüyor> <gülüyor> Ben öğrenciyken de eli kulağındaydım. Eyvah o zaman hep eli kulağında e, olacak galiba. Evet biraz hacimli bir kitap. Epey bir yatırıma destek istiyor. Hı -hı. Biz de belli bir bütçeyle çalışabilen insanlar olduğumuz için Hı -hı. biraz ağır aksak gidiyor. Ama Hı -hı. olacak. Olacak. olacak. Yakında yani umarız ki yakında olur onun da haberini veririz. Çok yakın. <gülüyor> Peki e, Iraz bir de şeyi soracağım sana bak. Şimdi çok böyle Hı -hı. E, nasıl diyeyim hiç e, bilmeyen biri olarak soruyorum. Hı -hı. Bu Hı -hı. permakültür derdimize derman mı? Yani işte bu kadar Hı -hı. gıdadan bahsediyoruz. Hayat tarzımızı değiştirmek çok ciddi bir gıda krizin neşiğindeyiz aslında. E, Hı -hı. Permakültür buna bir çözüm mü? Derdimize derman olur mu? Oluyor mu? Olacak mı? ya da e, Yani... Şimdi o kadar şey politik olarak çok genel bir soru sordu, söylemem <gülüyor> gerekir. Evet tabii ki <gülüyor> derdimize dermem. <gülüyor> Ama daha henüz galiba derdimizin boyutlarının bile farkına varamadığımız bir hmm. dönemlerdeyiz. Yani ne kadar büyük bir derdin içinde olduğumuzu bile idrak etmekte zorlanıyoruz şu zaman. Hmm. Ee, o yüzden e, bence çok çok ...çok iyi bir başlangıç noktası... ...bütün bu onarıcı tarım pratikleri... ...yine işte... ...bütün cüvenetim, dönme hatta tasarımı... kültür ...hepsi bir arada aslında... Ee, ...çok iyi başlangıç noktaları... Ee, ...derdimizle ilgili... ...öngörüleri yapıp... E, ...ahkam kesecek tarzda... ...bir insan değilim ben genel olarak... Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> ...o yüzden... Ee, ama evet tabii ki eğer eğer bir derman varsa hı hı. bu saatten sonra o da bu tür onarıcı tarım pratikleridir. Permakültür gibi. Yani o Değil zaman e, aslında <gülüyor> böyle evet güzel bir nokta <gülüyor> koydun. <gülüyor> <gülüyor> e, bir yandan da acaba böyle umutsuzluğa mı sürükledin ya diye düşünüyorum mu? Hayır yani şöyle e, etik permakültür etik bir felsefe üstünden ilerliyor. Üç temel etiği var. Ondan da bahsetmiş olayım. Birincisi dünyayı gözetmek. İkincisi insanı gözetmek. Üçüncüsü de ihtiyaçlar kısıtlandıktan sonra arta kalan her neyse enerji olabilir, para olabilir her neyse hı hı. bu arta kalan değeri ilk iki etiğe e, vaks e, Böyle bir etik çerçevede bakmaya başlayınca dünyaya ve kendimize ve her şeyi e, de, derman olup olmaması bir ön, kendi için de önemli itiyor aslında yani zaten e, zaten doğru olanı ve iyi hı. olanı ve etik olanı yapıyor olmalıyız hı hı. E, ölen bir dünya içinde yaşıyor olsak bile hı hı. Dolayısıyla e, kurtulamayacaksak bile mesela diyelim hı. ki yani evet, oradaki sonra. kurtulmayı da kendi içinde konuşmak lazım belki ama hı hı. E, yine de doğru olanı ve etik olanı tercih etmeli insan diye düşünüyorum. Ben öyle tercih ediyorum. Evet evet yok güzel yüzden, güz doğru söylüyorsun bir yandan da aslında hani hem kafadaki soru işaretlerini gideren böyle bir rahatlatan diğer yandan da hı. soru işareti yaratan bir şey söyledin. Yani çok haklısın evet. o açıdan. Onu aslında bilare çok daha böyle ayrıntılı konuşmak lazım da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diye düşünüyorum. Evet. Senin peki şu aralar bir eğitimin var mı? İstanbul'da evet. başka şehirlerde veya? Ol olacak. E 2015 2016'ın son e eğitimleri benim şey eğitimlerim olacak. Evet. E 10-11 Aralık'ta İstanbul'da Impact Hub Impact Hub'da hı hı. bir permaculture giriş kursu olacak. 24-25 Aralık'ta da İzmir'de yine bir giriş kursu olacak. Biz genelde permaculture tasarım sertifikası kurslarını PDC diye kısaltıldığını belki bilir herkes. Hı hı. Onları genelde yazın yapıyoruz. Daha geniş zaman Çünkü, olsun diye mi? yani arazide Hı -hı. yapabilelim işte biri mutlaka Marmaris oluyor. Geçen sene bir tanesi de burada olmuştu Kızıltepe'de. Hı -hı. Bu sene ben Çanakkale merkezde yaptım. Kızıltepe'de çok yoğun inşaat işleri vardı. Hı -hı. E ama kış boyunca ve baharda e giriş kursları yapıyoruz. E eğitmen eğitimi kursu da yapılmıştı. E fakat onu artık bir süre yapmayacağız. Çünkü eğitmen ihtiyacımız artık Doldu, Haldı. taştı mı? Çok evet. mu var? <gülüyor> Biraz. <gülüyor> yani enstitüden bahsediyorum. Bu parmak için enstitüsünden bahsediyorum. Bu şekilde. Onun için. Evet. Böyle. Ee, peki evet. o giriş eğitimini alan yani kış döneminde giriş eğitimini alan bir kişi Hı -hı. yazın de, diğerlerine katılıp tamamlayabiliyor değil mi sertifika programını? Tabii ki giriş, giriş kursu sertifika programı için bir ön koşul değil. Hmm. Giriş kursu iki gün içinde 12 saatte ...bu işin işte özünü... ...ilkelerini, etiklerini anlattığımız... ...hani yahu bu karmakütü... ...ne ola ki hmm. diyenlere... ...fikir bir sahibi. bir şey yaptığımız... Ee, ...gene çok yoğun geçiyor... ...12 saatte indirgemek çok zor oluyor... ...72 hmm. saatlik... E, ...programı... Hmm. E, ...fakat yine de... E, ...bir fikir vermek... E, ...yola çıkmak için... ...bir kapı aralamak adına... Hmm. ...merak edenlere yaptığımız bir kur... Hmm bir ön koşul değil yani sertifika kursu için. Anladım. Ee, güzel Hı -hı. bunların da haberlerini verelim. Peki sana ulaşmak isteyenler olursa yani bu eğitimlere belki yani unutanlar, katılmak isteyenler olur, yeniden bakmak Hı -hı. isteyenler nereden ulaşabilirler? Hı -hı. Ee, bu kurs ve enstitü bağlamında bana ulaşmak isteyenler veya enstitüye ulaşmak isteyenler permacultureturkey.org ee, Permaculture evet web sitesinden kurslarımızı takip edebilirler. Orada e, ben elimden geldiğince işte İngilizce içerikten Türkçe'ye çevirmeye çalışıyorum. Başka işte Murat, Selen bir sürü insan içerik oluşturmaya çalışıyoruz. Orada güzel makaleler oluyor arada paylaştığımız. Hı hı. O tür şeyler oluşabilir. Evet. Enstitüye böyle ulaşırlar. Okay. Ee, bana da biraz özelinde. Hmm. Yani ben kurslar üstünden ulaşılacaksa enstitü üstüne ulaşılmasını tercih ediyorum. Hmm, tamam. Çünkü belli bir yazışma programımız var. Tabii tabii. Ee, bana şahsen ulaşmak istiyorlarsa... Ulaşmasınlar ee... <gülüyor> diye. <gülüyor> şey... Ee... Sosyal medyadan ulaşabilirler. Tamam, Facebook üzerinden bulabilirler evet, seni. Aras evet, Facebook diye. üzerinden adım ve soy adımla, soyadımla beni bulabilirler. Kızıltepe Permakültür'ün de bir sayfası var Facebook'ta. Kızıltepe permakültür, ee, evet, permakültür. permakültür çiftliği sanıyorum değil mi? Evet, Kızıltepe Permakültür. Permakültür, tamam. Hı -hı. Peki. Ben biraz arazi koşullarında yaşadığım için e, şehirdeki gibi böyle hızlı dönüş yapamadığım evet, olmuyor. beni alın, Siz almayın lütfen. Sayın dinleyeceğim. <gülüyor> Peki onu belirtmek iyi oldu. Çok teşekkürler Iraz. Katıldığın Herkes için vakit ayırdığın için benim. size çok çok kolay gelsin orada ve herkese de selamlar olsun. Güzel ee, güzel. Umarız güzel. en yakın zamanda görüşürüz. Daha da ayrıntılı şeyler konuşuruz diye umut ediyorum. İnşallah. Tamam. Görüşmek üzere. <gülüyor> görüşmek üzere. Güzel. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.